Zeli dünden ziya. Ramazan Bey, Tongil Kostüm evet. kıyafet çok güzel. Edeyim, çok, çok yakışmış. Evet. Güzel bir metiye. Evet. Hocam Karacoğlu'nun çok güzel bu? ya. Karacoğlu'lar evet. değil mi? Evet. Sözler Karacoğlu'nun. Evet, sözleri Farklı bir türkü bu arada yapı olarak Yok, da gerçekten. Başladım. Emre nasıl buldun? Yani bu. Malatya'dan sizlere seslendirdim. Evet. Malatya'dan. Malatya Malatya bir şey sorabilir miyim? Eee tabii hocam. Muharem temizden mi dinledin? Kimden dinledin? Kimden dinledin? Yine TRT Radyosu'ndan tamam. bir Dur, kayıttan dinlemişsin herhalde. Eyvallah. TRT kaydından. Ayşun hocam. Yavrum sanki böyle biraz böyle şeylerde çok sert şey yapıyorsun. Ne mesela. yapıyor hocam mesela? <gülüyor> <gülüyor> <şeyler> ne söyleyeyim? Geliyorum birazdan. O ne yap? Tişörtleri. Ya nameler. benim namelerde yani o söz başlarında mı diyeyim? Ya ee, oysa yine aslında bak bir şöyle bir söylesen pes ama, hoca bir şey söyleyecek. Çok iyi olur. Yarın pes alabilir mi bir ton e, Ali? Koru <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ne sinirsin, ne sinirsin, baktıkça gözümü hoş görünürsün. Bugün güzelin dünden zin. Bak şimdi yumuşadı. Bence Şimdi pesler de Şimdi düşününce ama... yumuşattı. <gülüyor> Şimdi yumuşadı. Yalnız... Yine tize çıkmak <gülüyor> istiyor biliyor musun yani? Alışmış. Yine bir isteği yumuşadı. var yani hep. Bir de yine sanki Türkiye'de böyle bir eksik olan bir şeyler var. Çünkü bunu ben radyoda okumuştum şu hmm. anda tabii ta şey ah. yaptım ama böyle eksikler var gibi. Ama ilk okuduğun ton hakikaten tiz bir ton. Kolay bir ton değil. Fakat sen işte o göğüs sesiyle bastırıp çıkarmaya çok alışmışsın gümbür gümbür okumak Ama için. Ama şey var. hepsini yani. yukarı atıyor. Aslında alt tonların çok fazla. Kötü mü hocam? Hayır kötü değil. kötü değil. Ama normal yani daha rahat okuduğun tonların da kötü değil senin yani. Sesinin sadece bir bölgesi muhteşem değil Songül öyle düşün yani. Bütün aralıklarında çok rahat söyleyebilirsin. Biraz daha serbest bırakabilirsin kendini o nedenle. Ton seçimlerinde. Aynen. Evet ya Songül aslında... Nüansların kontrolsüz senin. İşte evet. evet. Ee, yani yaptığın nüansı hatta vücudunla tamamlamaya çalışıyorsun. Özellikle bozlak söyleyenlerin, yani daha işe yeni başlayanların yaptığı bir şey var. Hani tamamen vücuduyla, omuzlarıyla o hançereleri, gırtlakları He. yapmaya çalışmak. Vücut katarak. Ee, üstesinden gelemediğin zaman vücudunu devreye sokuyorsun aslında. Ee, sadece e, hançerenle yapmaya Gayret etsem bence daha doğru olacak. Çok, yani çok var vücudunu e, bir şeye dahil etme. Çünkü o bir nevi bir kurtarıcı gibi bir şey oluyor. senin kaçış noktan gibi oluyor. Teşekkür Kesinlikle ediyoruz. Duvar. Evet İsmail. Evet alkışlıyoruz. Songül Kalaca ve evet. Teşekkür ediyoruz Songül.